Cümle Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kemal Yemdabizi, Celal-i Vecnihi, Veliazim-i Sultanim. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve nem tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi ceza emma değerli kardeşlerim aile eğitimi toplantımıza katıldığınız için hepimizde teşekkür ediyorum. Bu toplantılar çok amaçlı toplantılardır. Yapılan bir faaliyetten elde edilen faydana çok olsun diye Birçok yöne düşünerek yola çıkıyoruz. Allah planladığımız, olduğumuz faydaları sizlere ifsan eylesin. Hatırınızda, hayalinizde olmayan daha fazla faydaları da ifran ben şahsen suhu selameti seviyorum. Sanıyorum bu aramızda yaygın ve umurluğun bir duygudur. O bir istilam Kırgınlık. bir çatışma bile beni üzüyor, tedirgin ediyor. Her şeyin güzel ve iyi olmasını istiyoruz Rabbimizden. Ama An-ı Kerim'de ki ki Kütübe aleykümül kıtali ve ve tühülleküm Sizin üzerinize savaşmak bir görev olarak yazıldı. Bu sizin için nahoş bir şey ama ve asya en tekre bu şey en ve ve sizin için bazı şeyler namhoş olabilir, hoşlanmayabilirsiniz, ama bu sizin için daha hayırlıdır, buyuruyor. Bazı şeyler de seversiniz, Aksine, o iyi olmayabilir, hayırsız olabilir. Sevdiğiniz, istediğiniz, avcıladığınız halde, sonu iyi gelmeyebilir. Demek ki, insanoğlunun tabiatına da, zeel olarak, bir işaret var, ayeti kelimede Peygamber Efendimiz'in sahabedinden birisi de gelmiş kendisine beyat ederken demiş ki Ya Resulallah sana beyat etmek istiyorum. Ama özel bir iki şartım var. Ben demiş çok, çok çocuklu bir kişiyim. Benden zekat parzını kalkırsam, zekat vermesem olmaz mı? Şu kadarcık devam var, bu kadarcık aile etradım var. Ancak geçinebiliyorum. Bir de zekat verme kalkarsam zorlanacağım diye düşünüyorum. Bir de demiş, dobra dobra, seni mi? Allah şefaatlerini herkesin büyük insanlar. Ben korkak bir insanım demiş, cesur bir insan değilim. Beni bir da mücilde kılmasan, on ondan da muaf olsam. Bu iki şartla beyat etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yani zekatla cihat olmayan İslam nasıl İslam olur? Onsuz, bunlarsız İslam nasıl Müslümanlık olur? Bunlarsız nasıl Müslümanlık olur? O kadar böyle manalı bir tarzda sormuş ki tekrar tekrar tekrarlamış ki Ya Allah pişman oldum demiş her şartını kabul ederek sana tabi oluyorum ve ediyorum yani zekatla, cihatta, hayatta ölümde efendim, hani füllek ve menşaf, hoşa giden durumda da hoşa gitmeyen durumda da evet, insan tabiatında güzel şeylere meyil vardır, sulha meyil vardır huzura sevgi vardır mutluluğa ilgi vardır ama hayat da her zaman her yerde olaylar üstlüğün bize de öğrettiği üzere Her bir varlık. Yaşamak kolay değil ve yaşamayı bir mücadele, hayat mücadelesi olarak yakıtlandırıyorlar birçok insanlar. Katı kuralları var, kuvvetli dayızları eziyor. Büyük balıklar, küçük balıkların arkasından yetişip yutuyorlar. Şimdi akıl ve iman gözüyle insan ilman gözüyle baktığı zaman tabi başkalarına daha hoş gelen şeyler de sever. Mesela muhabbetullah kadere çalmış şaire diyor ki, hoşdur bana senden gelen ya donca ya yahut biten. Ya kıyası yahut kehen Lütfum da hoş Kahrım da hoş. Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Gelse Celalimden Cefa Yahut cemalinden defa ikisi de cana sefa Lütfum da hoş Kahrım da hoş. Tabii hoş Tabi sevebilmek her kişinin kârıdır da kahre sevebilmek Allah'ın pastırıdır diye ona da razı olabilmek. Kadere, rüza o er kişinin. Büyük insanlar, evli Allah'ın olgun insanların çağrı oluyor. Tabii ben öyle büyük iddialarda olamayacağımızı düşünerek diyorum ki Ya Rabbi biz sayık kullarımız bizi Büyük insanlarla karşılaştırma. Kaybederiz. Başaramayız. Dayanamayız. Tahammül edemeyiz. Arkadaşımızın birisi bana Allah sabrını arttırsın dedi. Aman dedim şükrünü arttırsın der. Çünkü sadr için cefa lazım. Celir lazım. Sıkıntı lazım. Herkes elimiz Aleyhisselam gibi tabi olamaz. Şimdi biz Allah'ın hikmetiyle halk sıkıntısı çekmeden yetişmiş bir toplumudur. Ümumiyetle şu salamda beni dinleyenler bir halk acısı bizzat yaşamamışlardır. Belki işlerine Kore'ye gitmiş olabilenler vardır. Belki Kıbrıs harekatına iştirak etmişlerdir ama genel olarak sulh içinde yaşadık ve prodokandalara inanmayı istediğimiz için gönlümüzde sulh ve istediği için kendimizi bir hayli kaptırdık dünya bir cid gülüsten olacak sulh olacak, sükûn olacak huzur olacak, mutluluk olacak 49'u kalde sözleştiren gibi düşünüyorduk. Hakikaten bizim uzaktan, yakından, kenarından takip ettiğimiz ülkeler birbirleriyle barışmaya başladılar. Bu bizim ümitlerimizi takviye ediyor gibi göründü. Avrupa'da ikinci cihan harfiyle bir harcinde bir sürüyle kıyasaya tartışmış, vuruşmuş, birbirlerinin şehirlerini bombardımanla yerle bir etmiş olan devletler birleştiler. AET Avrupa Ekonomik İşbirliği dediler. Sonra AT ordular. Sonra peş peşe baş gündürücü hızla bir takım değnenilen anlaşmalarla Avrupa'nın güvenliğini, Avrupa'dan harici uzaklaştırma çalışmalarını yaptılar. Ekonomik güçlerini leştirdiler. Biz de onlara yakınlık duydu yöneticilerimiz. İster istemez onlara katıldık. 50-60-70 yıldır zaten. 100 yıldır, 150 yıldır. Efendim, batının bizden, teknolojik batımdan üstün olduğunu acı olaylarla görmüş olduğumuzdan batıyla batıdan alacağımız şeyler var. Türk olmalıyız. Siyasetiyle hareket ediyorduk. <gülüyor> Avrupa ile da bir sulh yaptılar. Silahlarını azalttılar. İstiyar silahları, tankları, tahrip, kimyasal silahları tahrip anlaşmaları peş peşe yapıldı. Silahları imha ediyorlar kendileri. Ve böylece Avrupa'nın üzerinden kara bulutlar dağıldı. Güneş göründü. Amerikalılar, Rusya'nın da korkunç kıtalar arası füvelerde yıldız savaşları yapmayacağında üçüncü dünya harfi biraz daha uzaklardır diye geçtiğimiz yıllarda bayağı bir ümitlenmeye, sevinmeye başladık. Derken bizim tarihi düşmanımız Rusya ya acayip değişmeler gösterdi. Şimdi kardeşimizin dediği gibi de üniforma değiştiriyor. Efendim, forma değiştiriyor. Denizler'de yıkıldı, seyahat ürkenleri doğdu ve Orta Asya'daki Kafkasya'daki kardeşlerimizle görüşmemiz mümkün oldu, ziyaretler mümkün oldu ve herkesin ağzında 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak Efendim, temennisi birma başlandı, gazetelerde yazılmaya başlandı. Sevkalade heyecanlıydık, biz de o heyecanla iki sene önce, özdeki sene kadar gittik, 60-70 kişilik bir grupla. Buhara'mızı, Emelkant'ımızı gördük, Taşkent'imizi gördük, Vak'yumuzu gördük, Sahabe Kadir'le ziyaret ettik, oradaki kardeşleri tanıdık, onları davet ettik, onların çocuklarını davet ettik ülkemize. Hemen şimdi tatlı tatlı gidiyordu, kaymaklık ilgili efendim Fakat yavaş yavaş Orhan Veli gibi taşın sert doğduğunu fark etmeye başladık suyun insanı boğduğunu ateşin yaktığını keşfetmeye başladık hayallerimizdeki dünya ile karşımızdaki dünya arasında en net teravine Nerede gez, gezdeki süreyya yıldızı, nerede yer mesafe ne kadar uzak, çok büyük karslar olduğunu gördük. Tekrardan üstünlüğünden, fazilet batımından da üstün olduğuna bayağı kanmaya, inanmaya başladığımız basının, hiç böyle olmadığını efendim, keşfettik yeniden. Henüz daha keşifler ve iddiatlar antikyabeticisine girmedi bunlar ama Bunlar en kaybedeşitlerimiz bizim. Efendim. Ve bir de baktık ki Türkiye Cumhuriyetlerde bir takım hoşumuza bitmeyen olaylar oluyor. Partilerin hareketleri oluyor. Bir takım insanlar öldürülüyor. İktidar bir birisinin elini geçiyor, bir ötekisinin elini geçiyor on binlerce insan tutuklarsan öbür tarafa kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi şu kadar insan bu kadar insan ediyor. Yani bu istiklalini yeniden kazanmış olan ülkelerin ne oluyor diye bayağı bir apalladık. Yoksa Rusya düzeyinde oyun mu etmeye demeye başladık. Ondan sonra da tabi bu İlim serdik Müslümanların hepsinde var galiba. Bizim Bosna herkesçili targetlerimizde de vardı bu İlim Onlar da Yugoslavya maden yıkılıyor. Biz de bir Müslüman cumhuriyeti kuralım dediler. Biz de onu istedik dedi Almanya geleneğinde anlaşmalı bir İslam cumhuriyeti, Müslümanlardan ibaret bir devlet olması, birçok de farklı göründü. Fakat ...sonradan baktık ki işler bizim düşündüğümüz gibi devam etmiyor. Bosna Hersek olayı bizim müthiş bir şekilde geçerler içinde şoka düşmemize sebep oldu. Korkmuş bir şok ile karşı karşıya kaldık ve tersbende hayallerimiz kapkara aldı ve... Camdan inşa edilmiş olan hayali haraylarımız şundur şundur kırıldı. Baktık ki işin arkasında kilise var. Baktık ki işin arkasında Slav bilmiyor var. Baktık ki işin arkasında Rusya var, Amerika var, Almanya var, Fransa var, İngiltere var. Yani hani onlar gibi misilenleri dostlarımızdır. İktifakların i̇şte, içinde beraber efendim, el ele kol kola, yan yana, yanak yana resimler çektiriyorduk. Tabi biz de bazı temennilerimizi, sızım, sızım danmalarımızı söylemeye başladık. Yani hangisinin söylediği insan hakları vardır, o nerede, niye uygulanmıyor? Hani halkların zihniyetleri diye bir şey vardı, niye takip edilmiyor? Hani imza koyduğumuz, efendim, Helsinki anlaşması, hani AKİK, hani bab hani, hani Avrupa'nın, efendim, şuraya veya bu konuda, efendim, düzen bir takım düzen'e satılması için kararlar vesaire, baktık ki onlar taktik edilmiyor, efendim, sonra sizi en çok etkileyen olaylardan birisi sanıyorum insanların böyle honharca öldürülmeleri kadar kadınların, çocukların maruz kaldıkları muameleler oldu ve 3 kimsenin suyu toplamıyor? adamlar susuzluktan kuyruğa girmişler ellerinde boş bidonlar, su doldururken üzerlerine bomba düşüyor 8 tanesi 10 tanesi ediyor. halbuki benim İstanbul'da bir icvanımız var. Eyle çağırdı. Oradan da dedi bir tarlam var, oraya götürüyor. Götürdü. Gidimde onun su da var diyor. Çalanın dibinde aşağıda tarlamın aşağı tarafında su da var diyor. Geçen gün gittim baktım diyor. Suyun başında bir yılanlık diyor. Dokunmadım var, diyor. Su içmeye gelmiş diyor. Yani benim bacım yılana bile su ismeye gittiği zaman dokunulcaya kadar patlatır, melek gibi bebekleri efendim su kuyruğundaki insanların bombalayacak kadar faiz. Cenaze oluyor, cenazeyi görecekler. Cenaze merasiminin ortasına bombalıyorlar. Yani eylemlere son vazifesini yapan insanlara karşı şiddet yanlısı. Dolayısıyla buna sanıyorduk ki gibi eski alıştığımız mühsterlikle Amerika'dan feryatlar yükselecek, Avrupa'dan feryatlar yükselecek, dünya ayağa kalkacak ve bu haksızlık hemen doldurulacak diye düşünüyorduk. Hiç böyle olmadı yani. Kimsine zımduman, kimsinin büyük ve bizden başka izlilik izlilerini olmadığını, üstelik, üstelik ötekileri desteklediğini görmeye başladık. Biri tarafta efendim 36. paralel ya, 32. paralelin altına üstüne çık mı Yok efendim radarını bize doğru kilitledin, yok şöyle yaptın, böyle yaptın diye her gün bir taraf bombalanırken Hırvatlar Kırtların bilmem hangi şehrine hizmetli diye bütün millet ayağa kalktı, hani Birleşmiş Milletlerin orada efendim yaptığı şeye niçin itiraz ediyorsunuz diye, orada bu sefer Fırvatların aleyhine de bir şeyler söylemeye başladı. İki tane İngiliz, İngiliz Fransız askeri bu hengamede öldü diye Fransa ordusunu şeyde, uçak gemisini acilete göndermeye başladı. Şimdi ben tabi bu acı olayların hepsini acı birer ilaça diyorum. Yani sanıyorum ki artık Türkiye'de bizde hayal içinde yaşayan insan kalmadı. Herkes efendim hayatın nasıl bir mücadele olduğunu, insanların nasıl katla olduğunu, nasıl zalim olduğunu çok iyi anladı. Biz de anladık, biz de dehşete düştük ve ilim kendine bakıp şu, şu argüze başkasına dedikleri gibi. Bir de ya bazı başka gerçekler biz olsaydık diye düşünmeye başladık. Veyahut Bosna-Enspest'teki olaylar da Türkiye'ye taşınsa, Türkiye'de öyle olayların içine girse diye düşünmeye başlayınca o sefer adam bir şaşırdık ve adam akıllı heyecanlandık. Derken gazetelerde bir takım olaylar, bir takım araştırmalar yayınlanmaya başlandı. Bunlardan beni şahsen en etkileyenlerden bir tanesi, Amerika Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün iddiası, senaryosu diyor gazete. 1993 yılı Ağustos'unda Türkiye harbin içine girer. Yani biz şimdi 1993'deyiz, Ocak ayındayız, bitiyoruz Ocak ayı. Demek ki 7 ay sonra bir harf olabilir diyor. Şunu, edebi adına senaryo yazmak serbest. senaryo Bir yazarı eline kalemi alıp hiçbir kayıt tanımadan yerde bir şeydir. Efendim, tragediyen komedi yazar, dram yazar, yazar efendim her şeyi yazabilir. Derken bizim meslekler de başlarız. Çok karıştırırız, çok çelişiriz, bir hata çıkarabiliriz demeye başladı. Sesseverden okuyoruz. Şöyle, Türk İşleri Bakanımız, evet, Türkiye bir hapis için girebilir demeye başladı. De o zaman Türkiye'de bir grubun sorumluluğu ile bağlanılmış bir kimse olarak kendi kendime yani ille de bunların yalan olduğuna yani mümkünün inandırma, ve vuku bulmayacağına dair temennilerimizin hakikat olmasını cavi gömüden devam ediyoruz ama acaba yani bizim bu hayal ve temennilerimiz ile olayların inkişafı sayeler mi diye bir soru geldi hatırıma ve onun üzerine Ankara'ya gittim Ankara'daki mühkülük Aklı başında, bilimsel seviyesi olan, muhakemesi kuvvetli, mantığı sağlam olan, bilgisi, görüntüsü, tecrübeşi olan samimi dostlarla görüştüm. Bunların bir kısmı bakanlık yapmıştı, bir kısmı projesi, bir kısmı yüksek projesi de kazanmış kazanmıştınçilerdi. Bir derişime şerit oldum. Bu Amerika Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Roman yazma enstitüsümüzü, yani ne yapar bu böyle, bu senaryoların manası ne diye sordum. O bana dedi ki, Amerika Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, CIA'nin, yani Amerika Merkezi Haber Alma Örgütü'yle, efendim, ilgisi olan, yan kuruluşu gibi olan bir teşkilattır, çok geniş bir teşkilattır. Cihdört genelini vardır ve ciddiyeti vardır, saygınlığı vardır, etkinliği vardır. Onun senaryolarının bir kısmı uygulanır ve hakikat olur. Yani projeler uygulanırsa uygulama, uygulandığı da var sözcük. Mesela ben Amerika'ya gittiğim zaman, bundan 16 yıl önce Amerika'ya gittiğim zaman, Sovyetler Birliği dağılacak ve Kürt'in Cumhuriyetler meyleme çıkacak diye ilk defa o da duydum dedi. Yani aşağı yukarı Allah'ın havamın, halkın, sade vatandaşın efendim bu meseleleri görmesinden 13-14 yıl önce orada bunun kontratı yapılmış. Tabii bunun sezilmesi ve hazırlanması için de biraz daha gerilere gidilmiştir muhakkak. Demek ki o zaman ona anlatılan şeyler sonra gerçekleşmiş. Tabi böyle bir e, müessefenin ortaya attığı senaryolar gibi başka müessefelerinin müessefelerin senaryolarda gazetelerde herhalde sizler tarafından da okundu. Mesela Ruslar bir senaryo hazırlamışlar. Efendim Araplar Türkiye'yi iftia edecek diyor bir 2000'den kaç yılında Araplar Türkiye'yi istila edecektir. Tabii bu çok genelik bir başlık olduğu için sanıyorum hepimiz okunuşumuzu. Şimdi Meşebi bir gazetedeydi. Tabi onu onda okuduk. O da bir senaryo. Yani tahmin. Yani istifale yönelik bir takım efendim şeyler, görüşler, zanlar, tahminler veyahut temenniler veya bir takım kimselere senaryo diye Efendim bir işaretlerin verilmesi, bak bizim planımız böyledir, siz hazırlanın planı diyor Şimdi bütün bunlar ve mesela saat üç buçukta Hirli Bey'in çok zarif konikması vardı. Çok her cümlesinin ayrıca ızahe cümlesi lazım lazımdı onun çünkü hep bir müşteriydi cümrünü yazıp ondan sonra onun açıklaması bir iki, parası, bir iki sayıda içinde yapmak lazım ki herkes şey alsın doğrusu yorgun gelmişti şeyimiz ki kardeşlerinin sen de anlattım birisi olarak ee, o da biraz sınav konuşan bir kültür bandır Bandır bangor bağırmadığından kulaklarımızdan ta içerisine kadar girmemiz olabilir yani kulağımızın kenarında kalmış olabilir ama o da aşağı yukarı Dünyada süper devletlerin tanımı olmadığını, bizim hayal ettiğimiz gibi olmadığını, kazın ayağının yani evi olmadığını ve bu adamların bayağı dünya esyarı umumiyetiyle alay ederek, küçük devletleri gece sayarak dünya üzerinde bir takım menfaatlerini götürdüklerini ve bu işi zorlanırsa silahları ve teknolojik üstünlükle yaptıklarını bir uzman olarak söylemiş oldu. Yani bu konuşmanın ötesi olur. Bütün bunların hepsini bir araya topladığımız zaman aslında çok ciddi bir dünyada yaşayan insanları. Yani net olarak çıkan budur. Hiç öyle efendim bilinecek, şaka yapılacak, komut e, çizdirecek, aldırılmayacak, böyle elbette bir böyle dedim basit yetişireceği bir dünyada değil. Efendim kutlar kurtlar dolaşıyor, yanavarlar dolaşıyor. <gülüyor> ve hedef biz olduğumuz için bu işin bizi çok ilgilendirmesi lazım. Hani Kuzey Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri Güney Amerika'da Şirin ve Arjantin'de bir şey yapmış, Bolivya'da bir şey yapmış, bizi ilgilendirmiyor. Çünkü arada Atlas okyanusu var kilometreler var, binlerce kilometre var. Eh ne yaparlarsa Ya diyoruz. Bizi oradan doğruya ilgilendirmiyoruz. Vietnam savaşı biz pek bizi ilgilendirmemiş olabilir. Uzak dolu uzak diye. Ama bu sefer görüyoruz ki olayların bir tarafı değiliz. Mesela NATO NATO'nun karşısında Rufya vardı. Vahşova patlı vardı. Efendim bir devletler denilen Batı bloku, komünist devletler denilen Doğu bloku, bunların arasında da iki tarafa uymayan bir tarafsızlar diye dünyada alıştığımız gruplar vardı. Evet, anlaştı. İkisi anlaştığında, ortadaki tarafsızlar da apaladı. Ne yapacaklarını yani şu şeyler. Evet, dünyanın politik, askeri, ekonomik durumu hızla değişti. Fakat bu arada nasıl ne yapacak? Fisit mi dedim, NATO'yu kaldıralım mı derken NATO'ya haklı görevler yüklenmesi gerektiği NATO'da İlginler tarafından söylendi. Mesela bunlardan birisi eski İngiltere Başbakanı Margaret, Thatcher çok net olarak açık olarak söyledi ki NATO'nun hedefi İflandır. Ben bunun maalesef böyle letki talip ile konuşmuyorum. Yani ben benim deymiş çantayla böyle şeylerle gelemedim ama yani okudum bir kitapta, basında yayınlanmış şeyler olduğu için umumlu şeyler özetliyorum diye düşünüyorum. Ama Margaret Kinsir çok net olarak efendim NATO'nun İslam'a karşı konuşlandırılması gerektiğini, yerleştirmesi gerektiğini eğer ifade etti. Sonra İngiltere'nin bütün meşhur hasta sonu belgisi efendi. İstimlerin şu anda e, belki doğru söyleyemem. Var bazı isimler hatırında ama bunları makalelerinde işlediler. Ve NATO'nun gerçekten İslam ülkelerine karşı tavır alması gerektiğini ve e, yeni hedefin değil Mekke olduğunu söylediler. Tabii Mekke de bize uzak geldiği için bizimkilerin bir kısmını ilgilendirmeyebilir. Yani şimdi Uğur Gülmücü, diye çok heyecanlı bir şey var. Efendim, kalabalık var. Çabak çabak da Kahretsin şeriat diye bağırıyorlar. E, şeriatın doğduğu yerde Mekke olduğundan belki seyredebilirler bile. Nasıl olur yani? Hedefi, maddi, şeriatmış o halde. Ne mutlu bize gibi. Memnun da olabiliyorlardı belki. Ama o öyle demek ki tabii işin iç yüzünü insan dikkatli takip ederse onların karşısında bizler. Türkiye var, Türklerin bütünlüğü var, Orta Doğu'nun serveti var, İslam ülkelerinin efendim, günü var. Çünkü yıllar önceden beri, mesela 1950'li yıllardan beri, gazetelerde, mecmualarda konuşulan husus şudur, dünyanın endüstrisinin, ekonomisinin kanı ve canı durumunda olan malzeme ve maddeler İslam ülkelerinin elinde. Yani petrol gibi, değerli madenler gibi, efendim, bir şey Batıların elinde yok. Her ne kadar onlar dünyanın en güzel yerlerini, en kaynaklı yerlerini kodifoca parçalar halinde almış ve bir kenarda ısırmış ve yutmakla meşgullarsa da yani yurt zamanların elindeki topraklarda da çok önemli stratejik efendim, malzemeler olduğunu biliyorlar. Ve 1950'li yıllardan beri isyan ülkeleri ilerleyebilir. Batı ülkeleri zamanla ham sahip olmadıkları için Geri kalmış ülkelerde kendilerine yeterli teknolojik teri, çiftlikleri için alacak satacak bir şey bulamazlar. Batı ülkeleri fakirleyebilir. İstikbalinin en güçlü devletleri İslam ülkeleri olabilir. Neyse Arap'lar, Suğut'lar tam derede zengin olabilir diye sözler söylüyorlardı. Sonra ben yine 8-10 yıl önce İngiliz mecmualarında Sovyetler Birliği'ndeki nüfus artışı İslam köylerindedir. Bu hızlı nüfus artışı devam ederse Sovyetler hem kendi içindeki Müslüman halkların istilası altına Fezomonyosu altına bir şey, eksperiyette Müslümanlar olup, Kürtler olup Sovyetler Cirli'yi 2020'li yıllarda efendim, onların onlar tarafından yönetilen bir ülke haline gelecek diye ...konuştuğunu biliyorum. Efendim... <gülüyor> ...tabii... ...Arap ülkeleri zengin olabilir. Bakın ülkeleri kapilleşebilir gibi şeyleri bunlar. Böyle bizim büyük otellerde toplandığımız gibi iş adamlarını toplayıp ciddi bilim adamlarını karşılamaya getirip böyle tehlikeler var, bunların karşısında ne yapmamızı önerirsiniz ne teklif edersiniz diye 50. yıllarda bunları konuşuyorlardı. Tabi ülkelerini korumak için gerekli stratejileri, ekonomik stratejileri, askeri stratejileri, efendim, politik stratejileri kurdular, yüzündüler, taşındılar. Yani bir tek tek oldukları zaman bu müşkünleri yenemeyeceklerini anladıkları için birleş, birleştirdiler. Ama kendileri için birleşmenin faydasını önemini gördükleri halde birleşmeyi bize tavsiye ve empoze etmediler. Aksine birliği yani İslam ülkelerini dağıtma ve düşman bloklara ayırma ve kendi içinde de daha küçük parçalara vermek çalışmaları yaptılar. Şimdi ondan sonra çok büyük bir oyun var. Dünya'nın en önemli petrol merkezi, petrol bölgesi olan Orta Doğu'ya Rusya ile atlatarak Rusya bir rakipti. Balkanlar, Balkanlardan ve Kafkasya'dan bu petrol bölgesine arkabilir ve petrol bölgesini elde edebilir bir Suriye Rusya'yla iş birliği yapmıştı. Irak son Bağız Partisi'nin evinde yine Rusya'ya güveniyordu. Barzani Rusya'da tahkül yapmıştı. Kafkasya Rusların emindeydi Bir adımlık medave vardı. Petrol bölgeleri onun eline geçebilir derken Amerika bugün petrol bölgelerine çok ince düşünülmüş işlemlerle, çalışmalarla yerleşmiş durumda. Suudi Arabistan yüz binlerce askerini yerleştirmek durumda ve maaşını su içinde hükümetinden çifte maaş olarak alıyor. Yani maaşını kendisi ödemiyor, suuda ben sizi koruyorum diyerek askerine çifte maaş verdirtmek suretiyle e, da ödetiyor. Orta mevcut mevcudiyetini o yetmiyormuş gibi dünyanın başka yerlerine de e, tabii e, el koydular. Şimdi yeni dünya düzeni diye konuşulan bir düzen var. İstilaf i̇şte, olan yerlerde denge kurulacak ve bu dengelerin korunması Amerika'nın etkiliği ve e, şeyi altına verilecek, koruması altına verilecek. petrol dengeleri Batının, Amerika'nın elinde olacak üç ana sebebi olduğunu Batınlı gazeteciler söylüyorlardı yeni dünya şeyinin. Biz de yeni dünya deyince sanıyorduk ki insanlar kardeş olacak. Efendim. Ve çok mevcutun içinde yaşayacağız. De, bir Beklitikçe kaldırılan bir ülkeyiz. Balkanlarda da özdeşlerimiz, milletlerimiz var. Orta Asya'da da var. Böylece, Demireli'nin hatırlıyoruz da Adriyatik Denizi'nden efendim, Çin tecrübe kadar bir alemin, efendim, lideri durumundayız. Çok güzel durumumuz, sonuç yanımız kiren diye devan hatırlıyorum. Şimdi, bu işin değil olmadığı görülüyor. Yani çok ciddi olarak ee, meselenin bizim kabağın, bizim başımızda patlatılmak istendiği görülüyor. Bu böyle olduğuna göre, bu meselenin üzerken edilmesi lazım. Böyle bir harp mı çıkmaz mı? Çıkma yüz ihtimali, yüzgesi ne kadardır? Yüzde ellinin üstünde midir, altında mıdır? Harp çıkarsa düşman nereden gelir? Düşman kimdir? Rusya mıdır, Amerika mıdır, Bulgaristan mıdır, Yunanistan mıdır, Sevdistan mıdır, Fransa mıdır, İngiltere midir, Suriye midir, Irak mıdır, İran mıdır? Kim olduğunu bilmiyoruz ama hiç kimsenin dost olmadığını biliyoruz. Dildiğimiz bir şey var. Bunların hepsi bizim aleyhimize bir anda dönebilecek durumdadır. Mesela ben şahsen efendim, Orta Doğu'daki komşu ülkelerimizle iyi geçinmemiz gerektiğini düşünüyordum. İran, İran, efendim, Suriye. Yani arayı bozmak için o kadar güzel provokasyonlar yapılıyor ki bu devletlerin birbirleriyle ile tutuşturmak çok kolay hale geliyor. Irak, Türkiye'yi, Irak'ın sularını Araplara vermemek suçuyla Araplara şikayet etmiş. Yani bütün Arap alemi su meselesinden Türkiye'ye ters batıyor ve Suriye'ye denilen bittiği zaman Irak'ın suları denilenlerdir sadece efendim, Türklerin birinci programıyla karşılanıyor daha hava alanında ve bir geçen seneden hac mevcutunda bizim derdilerimize bahis söz etmiştik, Ortadoğu'da su meselesinden bir savaş çıkabilir diye bir ezel sayı yapmıştık İslam meclisinde. Suudi Arabistan'da ve Arap ülkelerinde sudan dolayı sizin sizlerle çalışmanız gerekir diye Amerikalılar özellik yapıyorlar. Şimdi bir harf olduğu zaman gözünüzün bu hulun ve çifti iki elinizin arasına başınızı alın, düşünün. Size kim yardım ettiniz? Yunanistan yardım etmenin evleri, efendim, kimleri, efendim, cıkmanlıkları, zıbdiyetleri var. Türkistan'ın bugün dünya üzerinde en hınç beslediği devlet durumundayız. Sen misin, bir yapma diye diye. En çok bile şimdi. Tümal ırkçılığıyla ve yani Hristiyanlıkla Hristiyan Haçlı Seferiyle teşkil ediyoruz diyor. Evet, Romanya Tümal'dır. Efendim e, görünmüş olan Rıst devletleri Tümal'dır. Karadeniz'den komşudur onlar bize. Demek ki Balkanlardan bir hayır, bir ünit, bir lüktesi görünmüyor. Kafkasya'da Gökya'nın kız gitmiş, gazeteler 12 ve 1'de, hatta televizyon kanalları mahistonsu ettiler. Aynı gün söylüyor. giden kızlar, belki görevli gittiler, belki bir heyet arzıyla gittiler. Diyorlar ki, Bosnia her sesli yapılan katliamın aynı eksikli Arhanya'da yapılıyor, Paprasya'da yapılıyor. Orada da askerlik giriyorlar. Annenin babanın gözlerinde çocukları öldürüyorlar. Orada da efendim, büyük katliamlar oluyor. Orada da efendim, dünyanın gözü önünde böyle korkunç olaylar cereyan ediyor. Gerçek içindeyiz. Şimdilik de bana tekrar gideceğiz. Oraya yardımcı olmak lazım ki diyorlar. Yani Kalkasya'dan, Kalkasya'dakiler birden yardım bekliyor. bizim onlara yardım etmemiz zor. ...ondan bir yardım gelmesi mümkün değil. Çünkü zaten onların başına... ...bir bela sarılmış durumda. İnan bir devlet... ...çünkü elde vizyon mutlusu var... ...yüzde kırk, kırk beşi... ...çürk asıllı meslep var... ...efendim kendi başına bir politika... ...uyguluyor... ...biri görünmekte... ...ama o politika ile... Onların ne yapacağını şu anda bilemiyoruz. Efendim, e, düşünmek lazım. Irak'ın başındaki bu yönetimiyle Türkler'e dost olmadığı ortada, Suriye'nin PKK'yı barındırdığı, beslediği yıllarca Efendim, Güneydoğu Anadolu'daki terör olaylarına efendim, destek verdiğini biliyoruz. Şimdi, ben buradaki bu toplantıyı bu önemli konunun mühim, yani yılın en önemli konusunun yılın başında, iş işten geçmeden, günler doka harcayanmadan müzakere edilmesi için tercih. Yani maksadımı beş yıldır bir otelde efendim, toplanmak için çok amaçlı çeşitli çalışmalar, ama... ...sizirilmek de Ama bir taraftan da meseleleri beraber mücadele etmemiz lazım. Yani bu sözü ben söylendiğine göre... ...girip geçelim mi? Hadi sen de köpeğen doğası olsa... ...geçen temizliyatı. Onlar hiç bir şey yapamazlar mı diyelim? Rahatınıza devam mı edelim? Yoksa ihtiyaten hazırlık mı yapalım? Yoksa meseleleri daha ciddi tahsil edip çalışmalarımızın en önemli işini bu nokta mı haline getirelim? Bütün işlerimizi buna göre mi ayarlayalım? Eğer 6-7 yıl içinde, 6-7 ay içinde olanca gücümüz de nedir hazırlanalım mı? Hazırlanabilirsek neler yapabiliriz? Acaba harbin çıkmaması için, tuğmun devam etmesi için, felamet üzere... ...bizim ve Balkanlarda balkanlarındakinin, Kavkasa'dakinin, Orta Doğu'daki kardeşlerimizin... ...heyanet içinde olması için bizim yapabileceğimiz bir şeyler var mı, yok mu? Acaba şairin dediği gibi... ...hazır ol, gence eğer ister isen... ...Tuhlusal'a kaidesi burada çeker mi? Yani cenge... Çok kuvvetli şekilde hazırlanırsak, moralman yüksek olursak, efendim, sosyal yönden organize olursak, kültürel yönden gelişmiş olursak, bilinçli olursak, hazırlıklı olursak, 50 milyon, 55 milyon, 60 milyon, insan hepsi organize. Acaba cahil verici bir durum ortaya çıkar mı? Bu kadar hazırlıklı, bu kadar şuurlu bir topluluğu da biz böyle Emin ol olmaz biricik patika içine girmeyelim, gelir mi gelmez mi? Yoksa bu senaryo ince bir plan olarak uygulanacaksa, hemen e, Amerika bunu uygulayacaksa, şimdiden fiyale köşede, şimdilerde noktaları tutmaya çalışıyorsa, eğer bu hat çıkacaksa, bir de Afiyet ayına kendinizi elinizde silah kese ne veya şu da ona göre efendim, nasıl hazırlanabiliriz? Yani yaşayacaksak nasıl yaşayacağımızı öleceksek nasıl ölmemiz gerektiğini ölmenin de bir şekil şemayeli vardır herhalde bir yolu, yöntemi vardır eğer ümitsizse öleceksek yaşamayacaksak yani ahirete nasıl geçeceğiz Allah'ın yazdığı efendim, kader hükmünü icra edecek insanın ömrü Efendim ne kadarsa o kadar yaşayacak, ondan sonra ahirete geçecek. Tabi ne yapmamız lazım veriyorsa onu yapmamız lazım. Tabi ben şahsen bu soruların cevabını kendim gelmiş durumdayım. Onun için bu toplantıyı yapıyorum. Yani ailece çocuk çocuk, çocuk olarak, hanımlar olarak, beyler olarak, Hazırlıklı olmanız için burada santri yapıyoruz. Hazırlanın, hazırlıklı olun, kendinizi alın, çevrenizdeki olayları bilin diye yapıyoruz. Ama dua ediyoruz ki inşallah e, bir daha ki sene gene gegeman kartı tutarız. Efendim, katlı, katlı Daha başka konularda daha toplantılar yaparız. Tabii en büyük kendili olarak öpüyorum kardeşlerim Allah ile olan kulluk münasebetlerini düzenleme konusuna eğilmek gerekli şu an demek istiyorum ki Türkiye içinde de son günlerde bir takım şeyler var. Yani mühim olaylar var. Mesela zaman dertçisi tutturdu. Garde olur mu? Olmaz mı? Hoppala. Nerede çıktı bunu? Garde olursa millet yutar mı yutmaz mı? Mukave edeler mi? Etmez mi? Yani Neyden çıkarttım bunu şimdi durup dururken yani tam böyle üstlüğünün e, hatında hayalde yokken derken arkasından o muzucunun öldürülmesi olayı çıktı. E, birden baktık ki sokaklar yüz binlerce insanla dolu. Sikriyenin her yerinden ünl şehirlere gelmiş insanlarla dolu. Yani cinayeti işlediyse bütün şeylere tıkışları, tıkışları, tıkışlar, tıkışlar, gazetelerde, neşircilerde, ip işlemine göre İranlılar işlemiş olabilir. Öyle gibi görünüyor. Efendim kahrolsun İran demiyor. Kahrolsun şeriat diyor. E, bak, madem sen kahrolsun şeriat diyeceksin bu adamın cenazesi bir caniye niye geçecek? Şeriatın dinası cani. Hem hem şeriat kahrolacak hem de cenaze gelecek caniye. Yani bunun manasını anlamak mümkün ki bu adamların içinde hiç dinin şeriat olduğunu bilen bir insan yok muydu o? bu kadar zırtçı anilmiş, bu kadar aptal mı, bu, bu işin içinde yoksa bir başka oyun mu var? Yani i̇nsan hayret ediyor yani bir insan bir insanı öldürse, Ali Veli'yi Ali öldürdü. Ali'nin babasına bile bir şey yapmıyor Tanrı ne yapalım? Yani bütün şahsili trensili var. Yani şu suç işleyen şahsa aittir. Şimdi ben efendim falanca kimse mesela gazetecilerin bir kısmı şeriatet dövdü diye. Ben de bütün gazetecilere bin adamı olarak ben de onları çatar mıyım? Çatmalı mıyım? Yani bir cümle böyle bütün politikacılara bütün partilere ben de öyle mi yapayım yani? Bunu istemiyorum. Yani. Yani bunun akılla mantıklığı ikisi yok. Kimse, işte mahkeme, işte adliye, işte konus ama ne yapmak istemiyor? Yani ben Allah'a inanmışım, elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim'e inanmışım, elhamdülillah, Müslümanım elhamdülillah. Onlardan bir adam ölmüş, der yansın, bütün ağızlar benim aleminde, benim dinim alevimde. Efendim pahrolsun şeriatı. Sen pahrol. Ben niye pahrolayım? Sen pahrol. Yani sen bu memleketse şeriat yüzünden var. O şeriatın kurbanları, şehit oldukları için bu sokakla Müslümanların eline geçtiği için sen burada yaşıyorsun. Benim babam da belki şeriatıydı, deden de belki şeriatıydı. Öyle değilse belki Ermeniyse ona bir şey mi Veya efendim başka yerden gelmişse Rus'ta bir şey demem ama sen pahrol. Niye şeriat pahrol? Sonra bu bugün Allah yani Allah bir Allah'ın devletine dokunur. Yani Allah'ın cezasını verir. Şu insan, evet, toplu bir kalabalık kahrolası şeyler, kahrolası İslam demek yani şeriat ne demek? İslam demek çünkü. O bakınlar yani meselenin ciddiyetini gösteren, yani Ağustos Ağustos ayında harcayacağız deme ne gibi içi de yek de olmasın. Efendim, i̇çeride de bir takım karışıklığı açıksın, bir takım kamplar gibi ne karşı hınç beslesinler. Efendim devrimci şeriatçiye tutsun, efendim bilmem şu ülkeden olan falanca ilk takı ne ya bu vatana aynıydı. Yani böyle işi böyle bir noktaya götürmek vatanını seven bir insanın yapacağı bir şey değil. Ama işin ciddiyetini gösteren bir başka emare. Yani şu günlerde işin... Beden başlıyorsa, hani senin masjadın bostan yemek mi, bostancıyı dövmek mi? Ne yapmak istiyorsun? diye soranlar bir sana. Yani çiftli olayların olduğu muhakkak. O halde biz de her şeyden önce Cenab-ı yoluna vücudu edelim, avdet edelim. denelim, tövbe edelim aşkıyla, sevgile. Günahlarımızı bırakalım, borçlarımızı ödeyelim. Allah'ın sevgili kulu olmak için ne yapmak gerekiyor Onu yapalım. Kulu haklarını edeyelim. Hazreti tamamlayalım. Dervişi bence ölüme hazırlıklı olmak mesleğidir. Yani ölmeden evvel, ölmek ne demek? Ölüme hazır olmak mesleğidir. Hazır olalım. Allah ölüme vermişse yaşayın, Yaşayın. Çok yaşayın. Allah huzur versin, mutluluğu versin. Dünyada ahirette ücret versin, şeref versin. Çoluk çocuklarınızla, sorunlarınızla efendim vahviye olun ama yine de efendim önce tevbe ederek önce Allah'ın yoluna tam dönerek ufak tefek hesapları efendim kapatarak ana hedefleri düşünerek toptan pazarlık yapıp efendim ana hedeflere göre hayatımızı sanıyorum. Kısa zamanda bir tanzim etmek zorundayız. Yani e, sanki harf olacakmış gibi tanzim etmek zorundayız hayatımızı. Ama bu bir şey, yani istikbal. İstikbali biz bilmiyoruz. Ve müenmeli gaybın bizim için istikbal ne olacağı bizim için Allah bilimler bilinmez. Biz, de biz bu tepkileri işimizi aksatmadan kendimizi düzenleme tarzında yapalım. Hazırlıklı olalım. Boş işlerle uğraşmayı bırakalım. Faydalı olacak, sonuç getirecek, hayırlı olacak, ciddi işlerle mezun olalım. Birbirimize iş birliğimizi arttıralım. Yurt içinde ve yurt dışındaki dostlukları kuvvetlendirmeye çalışalım. Yani nasıl Avrupalı ülkeler biz gelişen kültürüyle yetişmiş milletleri herhalde bizim işlemek var diye sende aralarında bilmeçe bilmiyorlarsa nasıl süperler birbirleriyle dalaşmadan meselelerini masa başında halledebiliyorlarsa halde silahları filahları hakkiyet tarafına bile gidebiliyorlarsa biz de yurt içinde ve yurt dışında bir dışında böyle sulhu getireceği, huzuru getireceği, harbi itici, harbin çıkma ihtimalini önleyici, böyle, yani, onların bir barış dönülleri var, insanlara böyle bir şey yapmaya çalışıyor, gittikleri yerlerde, sahte bir isim bile. biz de hakikaten efendim, sulhun, şükürünün, selametin, huzurun korunmasıyla, daha gidenlerinin daha yüksek seviyede gelmesini sağlamak için ciddi görevler alalım. Ciddi i̇ş yapalım. Çalışalım. Allah'u Teala özür ve Evlatlarımıza ve nesillerimize güzel günler göstersin. İki cihanda asrı ve bahtiyar Korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. Yolunda daim birbirinde kain edersin. İki cihanda, Direkt yerimize temennilerimize, muratlarımıza ertesin. Cenneti ve cemaliyle abiretsin, şeref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rabbim.